Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan Herkese günaydın ee, Uzun bir ara oldu benim için Kaç haftadır evet. e, Açık Radyo Stüdyolarından uzak kalmıştım Biz de özledik Pelin'i <gülüyor> Evet e, Başka bazı e, gazetecilik faaliyetlerinden e, Biraz Açık Radyo'dan Uzak kalmak zorunda kaldık ama Gene buradayız, buradayız Evet ee, bu hafta ekonomi ekolojide e, 16 Nisan'da gerçekleşecek anayasa referandumu da yaklaşıyorken biraz kent meselelerini e, konuşmak istedik. E, aslında e, tek tek haber olarak e, bunlar bir şekilde medyada yer alıyor ama... Biraz yeküne bakmak istiyoruz bugün neler oldu neler bitti bu referanduma yaklaşırken e, kentle ilgili e, Tabi biz bunun çevre boyutunu ekoloji boyutunu ekonomi boyutunu e, zaman zaman programlarımızda konuştuk ama biraz da kent özelinde konuşmak istedik evet, ve Pelin zaten e, anayasa değişikliği ve çevre ile ilgili birikim dergisine çok güzel bir yazısı var ilgilenen e, dinleyicilerimiz baksınlar evet, Dün de e, bu... E, Ekolojik e, anayasa hı hı. girişiminin e, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bir açıklama vardı. Onunla ilgili de e, artigerçek.com'da dün e, bir e, yazı yazdım. Yani ekolojik bir anayasayı tabii e, yani biz insan temelli e, bir e, doğa e, hakkı yani doğa temelli bir hak... Ee, olsun e, derken e, bütün yetkilerin tek bir insana verildiği bir anayasaya doğru evrildik nereden nereye 2011'de 2012'de ekolojik anayasa meselelerini e, konuşuyorduk ee, geldiğimiz nokta o açıdan biraz acıklı tabi. Bugün bir konuğumuz var, evet. birazdan hatta olacak kendisi aslında Açık Radyo dinleyicilerinin de son derece aşina olduğu bir isim Kentin Tozu programcısı Cihan Uzunçarşılı, Uzunçarşılı Baysal bizimle birlikte olacak birazdan Cihan Hanım'la e, şunları Hı. konuşacağız e, Yani anayasa değişikliği deyince tabi genel çerçevesiyle işte e, ...yürütmeyi, yargı bağımsızlığı vesaire. bunlar biraz daha hani ne kadar konuşuluyor o da ayrı Hı -hı. bir tartışma Hı -hı. konusu. Ee, çünkü e, maalesef medyada e, genelde evet propagandası, %80-90 oranında evet propagandasına yer veriliyor. Fakat mesela e, bir takım sosyal haklara bile... ...etki edecek bir durum söz konusu ve kent hakkı da bunlardan biri ve hiç gündeme getirilmeyeni. Hı hı. Cihan Hanım da zaten konuya hakim, onu soracağız detaylarıyla. Hoş geldiniz Cihan Hanım, nasılsınız? Duyabiliyor Alo. musunuz bizi? Günaydın. Duyuyorum, merhaba herkese, günaydın. Yalnız çok kesik kesik geliyor, benden mi kaynaklanıyor bilemiyorum ses. Belki sizden kaynaklarıyordur. Sizden olabilir çünkü Selahattin e, burada bir sorun olmadığını <gülüyor> işaret etti bize. <gülüyor> Şimdi, tamam, tamam, Biz e, bir küçük giriş yaptık. E, anayasa değişikliğinin Hı -hı. sosyal haklara da etki edeceğini, bu yetkinin e, evet. tek kişinin elinde toplanması ve bir takım kararnameleri e, keyfiyete göre çıkarabilmesinin, Konut hakkı açısından, kent hakkı açısından e, getireceği e, sonuçları sizinle konuşmak istiyoruz. Zaten e, zannedersem İstanbul Kent Savunmasının bir hazırladığı bir broşür de var. Evet, Orada evet. E, bazı Hı -hı. noktaları anlatıyorsunuz. Şimdi e, nedir yani e, konut hakkı ile ilgili bu Anayasa değişikliği olursa eğer Hı -hı. neler bizi bekliyor Cihan Hanım bir anlatabilir misiniz? Tabi tabi. Ve i̇zninizle ben isterseniz önce konu hakkı nedir bir oradan tabii, tabii. başlayayım çok kısaca bir defa çok temel bir sosyal ekonomik haktan bahsediyoruz ve maalesef de maalesef de tabi Türkiye gibi bir ülkede hani bir sürü hak ihlalinin oldu yaşam hakkının ihlal edildi. Şiddetin, işkencenin olduğu ülkelerde yani Konut hakkı nedense hep geri planda oluyor Çok lüks gibi görünüyor Oysa hakların birbirine etkileme, etkileşim içinde olmasından dolayı Birbirlerini etkilemelerinden dolayı çok temel bir hak Yani şöyle söyleyeyim Bir defa konut dediğimiz zaman hep gözümüzün önüne bir bina geldiği için evet. Bir meta olarak nitelendiriliyor Hatta çoğu kişi barınma hakkı diye kullanıyor Yanlıştır ee, barınma bir çadır ya da dört duvar bir çatı da olabilir. Bir toki konutu da barınmadır. Oysa biz konut hakkı dediğimiz zaman insan onuruna yakışan, tüm insan hakları sözleşimlerin temelinde yer alan insan onuruna yakışan bir yaşam tarzından, konuttan bahsediyoruz. Ve sağlık gibi, eğitim gibi bir haktan bahsediyoruz. Diğer haklarla etkileşim içinde, sosyal, ekonomik haklarla etkiliyor konut hakkında olmaması Diğerlerinin de yok olmasına sebep oluyor. E, ailenin korunması, çocuk hakkı, kadın hakkı kadının korunması da çok iç içe. Bunların ötesinde yaşam hakkıyla da çok ilgili. Nitekim e, konut e, hakkı raportörü Leyla Ali Farhan'ın e, düzenli yayınladığı raporların bu seneki raporlarda mesela evsizliğe odaklanmıştı Farhan. Evsizliğin nasıl yaşam hakkı ihlali olduğunu. Dolayısıyla çok önemli bir haktan bahsediyoruz. Ayrıca ayrıca Önemli bir siyasi haktan bahsediyoruz. Nasıl onu da söyleyeyim. Ee, kentte bir konutunuz olmazsa bir ikametgahınız olmadığı zaman ve bunu ben tekrar üstüne basarak söyleyeyim. Konut hakkı derken bir kullanım hakkı diye e, tanımlıyoruz. Yani e, kiralı konut da olabilir. Kooperatif de olabilir. Afet konutu mülkiyet de olabilir. Ama sözleşmenin ilgili yorumuna göre üstüne basarak tekrar söyleyeyim. Yasa dışı iskan veya işgal de bir konut hakkıdır. Evet. Şimdi bu böyle kabul edildiği zaman sizin e, kentte bir ayağınızın olması demektir konut hakkı. Eğer ki sizin o kentte bir yeriniz olmazsa o kente dahil yapılacak politikalarda bir söz hakkınız olmaz. O kentin gelecek tasavvurunda sizin yeriniz olmaz ve o kent kimlerin kenti hangi sınıfın kenti olacağında da ...yine söz hakkınız Hı -hı. olmaz. Dolayısıyla da çok temel bir siyasi haktan da bahsediyoruz. Evet. Şimdi buradan Hı -hı. E, anayasaya gelirsek... E, ...yine anayasa değişikliğine... ...tabii çok vahim e, maddeler var... ...ama konu hakkı açısından... ...bizim için önemli olan... ...defalarca anlatıldığı, tartışıldığı açık radyoda da girmeyeceğim... ...yargı kısmı. Yani tamamen... E, ...yargı yollarının kapatılacak olması... ...tek Hı -hı. adamın... E, ...yüksek yargının özellikle tek adamın ne dediyse orada aynı şekilde yüksek yargıdan o kararın çıkacak olması. Şimdi biz e, konut hakkı savunucuları 2002'den beri e, sahada çalışırken e, AKP'nin gelişinden bu yana bir sürü düzenleme gördük. TOKİ düzenlemeleriyle başladı. E, bir sosyal e, konut e, üretmesi gereken bir devlet kurumu yarı özel nitelikte tamamen ramp için çalışan şirket gibi yönetilen bir kuruma dönüştü. Bu arada da 2005 itibariyle dönüşüm yasalığı geldi. Biliyorsunuz afet dönüş e, e, kentsel dönüşüm yasası, evet. belediye yasasında. Sonra e, az, e, 3000, e, az, e, kentsel yenileme yasası ve daha ne gelecek derken 2012'de Van depremi bahanesiyle 2011 deprem bahanesi, 2012'de geldi afet yasası başımıza. Bir dozer yasasıdır. Hmm. Ha bu son nokta mı? Dediğimizde biz ne gördük? Devamlı olarak o zamandan bu zamana gide torba yasalarla, düzenlemelerle mahallelerin bütün hak arama yollarının hukuken kapatılışını gördük. Yani Ama buna rağmen çünkü, bir şey vardı, değil mi Cihan Hanım? Yani bütün tabii, her yani şeye rağmen bu, bir takım vasıtalar, e, Aynen vasıta öyle yani var, bu ucube yasalara var. rağmen de bakın riski alan ilanlarında yürütmeyi durdurmalar geldi. Acele kamulaştırmalarda keza. ...uzun süredir devam eden mahalle mücadeleleri var... ...mesela Toskoparan'a örnek vereyim... ...2008'de dönüşüm alanı ilanından bu yana... ardından riskli alan vesaire... ...hala mücadele devam ediyor... ...dolayısıyla mahallelilerin bir müzakere... ...bir hak arama... ...böylece fırsatı da doğmuş oluyor... ...şimdi biz ne göreceğiz... ...artık riskli alan ilanlarında veya... ...acele kamulaştırmalarda... ...yargıya gidildiği zaman... ...bunların hiçbiri olmayacak... Bu, Ayrıca, yani bayağı ee, geniş bir kesimi etkileyen bir şeyden bahsediyorsunuz. Hadi tabii, tabii kesinlikle ve bu sadece tapulsuzları, işgalci diye tabir edilen koltuğu mahallelerini değil bunu söyleyeyim. Çok vahim bir yasayla, düzenlemeyle karşı karşıyayız. Tapulular da geceleri uyuyamasın. Yani bu çıkarsa gerçekten. <gülüyor> <bacım>. Niye? <Şimdi gülüyor> madde 104 çok nettir. Yani geldiği bir kenara koyuyorum. Çünkü iki dudağın arasındadır tek adamın yani. Şimdi madde 104. Burada Cumhurbaşkanı'nın neleri neler hakkında düzenleme, kanun hükmünde kararname çıkartamayacağı sayılıyor. Haklar burada e, ama neler hakkında çıkartabileceği sayılıyor. Çok geniş bir şey bırakılmış. Dolayısıyla e, Partili Cumhurbaşkanı çok kolaylıkla, ee, yani şey diyor temel haklar, kişi hakları ödevlerinde e, siyasi hak ve ödevlerde düzenlenemez kararnameyle. Evet. Ama öte yandan bizi burada konut hakkını ilgilendiren sosyal haklar ve ödevler konusunda hiçbir şey yok. Dolayısıyla konut hakkı da buna bağlı olarak bir gecede bir kanun hükmünde kararnameyle kalkmışsınız. Ve elinde de Cumhurbaşkanı'nın ne yetkileri var? Kımulaştırma, acele kımulaştırma, <gülüyor> özelleştirme, devletleştirme, devletleştirme vesaire. Şimdi bir sabah uyandınız, mahalleniz, konutunuzun bulunduğu alan, e, atıyorum ticari bölge, turizm bölgesi ilan edilmiş. Veya varlık fonuna devredilmiş, o da olabilir. Aynen öyle. Tabii, <gülüyor> Değerli tabii, bir tabii, bölgeyse tabii. varlık fonuna Aynen, da devredilebilir. <gülüyor> tabii, tabii tabii, şimdi o zaman da yapacaksınız, hukuk, tamamen hukuk yolu da kapatılmış durumda. Ya yani böyle son derece vahim bir düzenlemeyle karşı karşıyayız ama buna giden adımları da ya yani bunun altyapısı da son yönetmelik değişikliğiyle çok güzel oturtuldu. Yani yönetmelik hmm. değişikliğinde özellikle mesela gecekondu bölgelerine yönelik olarak o kadar mefhum kaypak terimlerle riskli alan ilanları çıkartıldı ki çok rahatlıkla mesela kamu düzeni güvenlik gibi belirsiz terimler vasıtasıyla veya yapılarının yüzde altmış beşi mevzuatına aykırıysa ya da ruhsatsızsa bunlar doğrudan riskli alan ilan edilebiliyor hı hı. şimdi bu ne demek Türkiye'nin çok büyük bir bölümü kolaylıkla riskli alan ilan edilebilecek demek artı ve bunu bu güvenlik ve e, e, kamu düzenini işte Güneydoğu'da mutlaka kullanacaklar hı hı. burada da dönüşüm alanında e, direniş mahallelerinde mutlaka kullanacaklar. Nitekim e, Çevre Şehircilik Bakanı'nın bir şeyi var e, Sarıyer'e geldiğinde e, Mart sonunda e, şey dedi Armutlu ve Derbent'te de çok güzel projelerimiz var. dönüşüm hazırladık dedi. Yani biz görebiliyoruz nerelere uzanacaklarını. Hı hı, hı hı. Bunun dışında sizin mahallenizde çok önemlidir. Tapulu da olabilir. Çok güzel şey de olur Mahallenizden herhangi biri artık eskiden ee, Çevre Şehircilik Bakanlığı Bakanlar Kurulu'na başlıyordu riskli alan ilanı için veya TOKİ yapıyordu veya idare yapıyordu şimdi e, mahallemizden herhangi biri veya TOKİ'de e, mahallenin riskli alan ilan edilmesine dair bir şey tespit süreci isteyebilir şimdi bu ne demek oluyor? mahalleden herhangi biri diyelim ki bir inşaat şirketi ele geçirdi mahalleye göz dikti e, riskli alan için Gelin başvuru yapın, yani bunu riskli alan mı değil mi bakın diyebilir. Peki riskli alan mı değil mi diye bakıldığında eskiden neye bakılıyordu? Zemin etüdü de yapılacak deniyordu, evet. her binadan hmm. kara tanılacak. Şimdi işte bu kadar muğlak terimlerle hmm. hiçbir şey bulaması, kamu düzeni, güvenliği vesaire gibi rahatlıkla e, kalktığınızda mahalleniz riskli alan. Yani hiç kimse kendini emniyette hissetmesin bu Cihan Hanım, bunu biraz daha detayına gireceğiz. Küçük bir müzik Ara şarkı arası verelim. Tamam. tamam. Dinleyicilerimiz bir sindirsin. Bir <gülüyor> nefes alsınlar. <Evet. gülüyor> bir nefes alsınlar, evet. <gülüyor> Peki, aradan sonra devam ediyoruz. <gülüyor> Anybody seen a night pass this way? I saw him playing chess with death yesterday. His crusade was a search for God and they say, it's been a long way to carry. Anybody hear of plague in this town? The town I've left behind was burned to the ground. A young girl on a stake, her face framed in flames, cried, I'm not a witch, God knows my name. The night he watched with fear, He needed to know, he ran where he might feel God's breath, and in the misty church he knelt to confess, the face within the booth was Mr. Dead. My life's a vain pursuit Of meaningless smiles Why can't God touch me With a sign Perhaps there's no one there As at the booth And death hid within his cloak And smiled This morning I played chess With death said the knight. We prayed that he might grant me time My bishop and my knight Will shatter his flanks And still I might feel God's heart in mine And through confession's grill Death's laughter was heard The night cried No, you cheated me But still I'll find a way We'll meet once again And once again Continue to play They met within the woods The knight, his squire and friends And death said now The game shall end The final move was made The night hung his head And said, you've won 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda Cihan Uzun Çarşılı Baysal ile konut hakkı e, meselesini konuşuyoruz. Anayasa değişikliği nasıl etki, etki edecek? Evet, e, aslında epey... E, e, e, Etkileyecek kısımlarını evet. e, riskli ve <gülüyor> kritik kısımlarını aslında konuştuk ama e, herhalde e, Cihan Hanım'ın bu konuyla ilgili e, belki eklemek isteyeceği başka bir takım e, noktalar belki... olabilir. Ondan sonra belki biraz daha bunun e, kent boyutundaki... Hı hı. Yani kamusal alanlarla ilgili kısmına da geçebiliriz. E, bu arada arada çaldığımız e, şarkı Malidar. Scott Walker'dan, The Seventh Seal'dı. Yedinci mühür. Konu <gülüyor> yani, taklı derken, derken mühür vesaire e, biraz... Kapılara mühürleri. <gülüyor> <gülüyor> sonra olun e, anlamında. Çünkü şöyle bir şey yani demin de konuştuk yapıların yüzde 65'i İmar mevzuatına aykırı evet. ya da ruhsatsız e, alanlar doğrudan riskli alan ilan edilebilir demişsiniz. Ee, evet, şeyde evet. İstanbul Kent Savunması'nın broşüründe yani evet, çok büyük e, bir şeyden et, pardon, bahsediyoruz. broşürümüz e, yarından itibaren mahallelere dağıtılacaktır. Hı, tamam. e, yani biz süzdük gerçekten çok çetresil bir konu, derin bir konu. Hani süzdük böyle şöyle bir hap yaptık. Tehidraja haline getirdik. Tabii. Hani çok ana başlıklarla broşür önümüzde galiba. Evet. E, ana başlıkları e, koyarak e, burada yani Lafınızı kesmiyorum değil mi? Yok, estağfurullah. Ben, e, şeyi eğer vakit varsa e, çok önemlidir. Var. E, bir tanesi gayrimenkul sertifikası sistemi Hı -hı. ve e, hemen ardından gelecek olan, yani muhtemelen Nisan'dan sonra bunu bu düzenlemeyi daha getirmediler. Başları dert e, girmesi referansını diye imar hakkı transferi. E, bu ikisi çok önemlidir. Gerçekten konut hakkı ihlalleriyle ilgili biraz... Buna gireyim. Lütfen. İkisini çünkü bu, bunlardan bahsedilmiyor medyada ee, peki. Evet. Ee, biz bol bol bu gayrimenkul sertifikasının reklamlarını görmeye Hı -hı. başladık biliyorsunuz. Bir kağıt parçası Hı -hı. çıkıyor. İftarla belirtiliyor. Aslında e, utanç duymamız lazım. Çünkü çok temel bir sosyal hakkı bir kağıt parçasına dönüştürüp, metalaştırıp, bir finans varlığına intirgeyerek satışa sunuyoruz. Yani devletin aslında vatandaşlarına sağlaması gereken, ...bir temel sosyal haktır konusu. Şimdi burada tabii 42,5 TL'ye gayrimenkul sertifikaları satılıyor... ...ve burada yoksul ve emekçi kesimlerin hayalleri satın alınıyor. Yani bunlar 3 sene alıp tutacak... Değer işte kullanacak ya konut alacak ya paraya tahvil vesaire. Aslında bu çok çok büyük bir kandırmaca buna imkan yok. Ee, biz e, kentin tozunda da Ümit Akçı hocamız anlattı bunu. Tamamen yoksulların bu e, sürece finansallaşmasına sağlaşmasına e, konutun dahil edilmesidir. Burada e, dara düşen mali açıdan sıkıntıya düşen inşaat emlak sektörünün buradan beslenmesidir. Ama öte yandan yani çok önemli olarak dediğim gibi biz konutu da burada anlamından çıkartıp başka bir şeye dönüştürüyoruz. Bunun da üzerine düşünülmesi gerekiyor Şimdi bunun hemen arkasından imar Hakkı transferi hı hı. gelecek. İmar Hakkı transferini Sayın Bakan gayet güzel gibi bahsediyor. Yani ne güzel değil mi şöyle şey söylüyor. Ee, mesela bir e, Parsel üzerindeki imar hakkının Tamamen ya da kısmi olarak Yasaklanması durumda yani diyelim ki Sizin parseliniz yeşil alanda İmar yapamıyorsunuz ne güzel işte Oradaki imar hakkınızı başka bir yere transfer edeceğiz diyor. Ya Bunu çok cazip bir şekilde Gösteriyor bu böyle olmayacak Tabii Herkesin böyle bir e, Durumu yok Türkiye'de de böyle Biz neyi göreceğiz burada Burada kentsel dönüşüm süreçlerinde işte başları derde girdikleri Mahallelerde bunu kullanacaklar Muhtemelen direniş mahallelerini de yıkmak evet. için bu kullanılacak. Hı hı. Ve artık kamulaştırmaya da gerek duymayacaklar. Çünkü oradan da işte kamulaş hı hı. uğraşması var, bir para verildiği şey var, bütçe lazım. Ne diyecek? İşte şuradaki TOKİ, ha bu TOKİ şehir dışında da olabilir. Oradaki Tokiye imar hakkını transfer ediyor. Bir de orada kullan. Şimdi bu tamamen bir sürgün projesi ki. Yani, yani orada bir itiraz edebilme hakkı vesaireden de bahsedemeyeceğiz herhalde. Bahsedemeyeceğiz bu tabii. Bu yeni transfer anayasada transfer. imkanı yok. İmkanı yok. Yani hangi e, nereye gideceksiniz, hangi üst yargıya gideceksiniz, nasıl çıkacak evet. hepsinin bütün yargıçları e, Cumhurbaşkanı'nın, partili Cumhurbaşkanı'nın seçtiği bir düzende yok böyle bir şey. Evet. Şimdi bu tabii tamamen kentlerin de nüfus olarak, sosyoekonomik olarak yeniden şekillendirilmeyi hmm. de, ...gitmesini götürecek bize diye düşünüyorum. Evet. Ee, şöyle de bir şey dikkatimi çekti. Bu açılışlarda bunu da önemsiyorum. Bunu da söyleyeceğim. Devamlı açılış yapıyorlar. Katrilyonluk, Hı -hı. trilyonluk açılışlar yapılıyor. Şimdi ben oturdum, döktüm yani bir kısmını. Şimdi en son iki tane mesela bakayım dedim. İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçük iftiharla söylüyor. Bir katrilyon, dört yüz dört trilyonluk Türkiye'nin en büyük açılışı yapılacak diyor. İşte 12 Mart'ta Sakarya'da yapılan bir açılış var. Bir de böyle işte şöyle hani bir tane yakalayayım diye baktım bir Şanlıurfa'daki açılış. Yani üç açılışı önüme koyduğumda dikkatimi çeken şey şu. Bakın meydan açılıyor. Köprü açılıyor. o dönüşüm köprüsü açılıyor. İşte kavşak açılıyor. Asfalt çalışmaları bilmem ne kadar bir metrekare asfalt. Duble yol. İşte hadi diyelim meslek yüksek okulu işte o arada itfaiye sağlık ocağı falan filan Atık su tesisi, katı atık tesisi vesaire, vesaire bir tane fabrika yok. Şimdi bu ne demektir? Bu çok önemli de bir tane fabrika olmaması. Peki biz nereden bu ülke para kazanacak? Yani bu ülke inşaat, ne? Ne? E, evet. Cihan Hanım yani evet. siz diyorsunuz ki bütün kenti baştan şu, aşağı. E, tekrardan imar edebilme neredeyse tamamını imar edebilme gibi bir imkan çıkacak. Koskoca evet. ülkeden bahsediyoruz. Aynen. <gülüyor> yani o zaman bu ne demek? İnşaat üzerinden, tamamen ilk yap ekonomisi üzerinden çark döneceğine göre çok vayim bir gidişatta bizleri bekliyor. Zaten Hı -hı. bakan da söylüyor. Şimdi depremi bahane ediyor. Deprem bahane etmesin. Çünkü biz şu anda deprem dönüşüm alanlarıyla elimize alın. Risk alan ilanlarını da üstüne koyun çakışmıyorlar. Yani bu hmm. da hmm. hiçbir hmm. şekilde ilgisi alakası yok rant bölgeleriyle çakışıyor. Şimdi mesela Türkiye'de 7,5 milyon civarında dönüşmesi gereken bina olduğunu söylüyor. İşte bu 30 milyon kişiyi aşağı yukarı ilgilendiriyor diyor. Bakın nüfusun üçte biri gibi. Evet. Hedef yıl 2018 her yıl 2018'den başlayarak 500 bin konutu değiştirip dönüştürürsek... Ve bunu deprem dönüşümüyle ilgili riskleri sayarken söylüyor. Ama bakın ne diyor Ortalama ülke ekonomisine 40 milyar dolarlık Acım oluşturuyoruz Buyurun. Zurnanın rız dediği Aynen. Yani. Evet. Evet. Ee, Aynı şekilde Kendisi Daha önceden de biliyorsunuz Rant yaşamayın kendisi midir Ranta kızmayın dedi yine <gülüyor> ee, bir e, Konuşmasında inşaat sektörünün önünü açacak Epeyce formül inşallah önümüzdeki günlerde gelecek diyor İşte bu formüller hepsi bu gayrimenkul sertifika sistemi, imar hakkı transferi, mahallelerin bütün bu müzakere, hak arama yollarının kapatılması, dozer dönüşümünün artık çok hızlı ve seri olarak yapılacağıdır. Zaten son yapılan yönetmelik değişikliğinde de yani o hale getiriyor ki çok kısa sürede karar vermek zorundasınız. Mesela şöyle bir şey. Eskiden riskli alan ilan edilen Binanız, şimdi tabi sade bina değil az önce söylediğim bir mahalle derisiyle alın ilan edilebiliyor. Mahalle derisiyle alın ilan ettirdi bir kişi diyelim mahalleden. Ee, daha yıkım olmadan eskiden yıkıldıktan sonra şey süreci başlıyordu projelendirme. Hani hangi firmayla evet. anlaşacağız da işte 2 3 çoğunluk vesaire. Şimdi bakın daha yıkım olmadan yıkıma Hı -hı. gerek duymadan bunun yapılması lazım. Ve anında şey yapıyor elektrik su doğalgaz kesiyor. Ee, imza atmayanların hakları satışa çıkıyor. Yani ee, herkesin eli şey... kolu bağlı olacağı bir şey evet, tarif ediyorsunuz. Evet, ve evet. Yapılacak hiçbir şey yok. Yok. Ya, gerçekten yok. Hani buna gerçekten inanmayanlara ben hani şunu söyleyeyim ee, hani hep diyorlar ya biz daha iyi dönüşüm yapacağız ders aldık falan. Sulukule'den bu yana ne der Yaş yani, hukukuleden sonra bilir. biz ne evet. gördük? Fikir tebii gördük bakın. Müteahhitlerin eline bırakıldı. Fikir tebii 2010 senesinde piyango vurdu dediler. Hani nerede piyango? İnsanlar perişan idi. Şimdi böyle bir düzende yani ve az önce de söylediğim gibi bütün beklentilerin açık göstergelerle yani tamamen üretimin, her şeyin istikdamın, her şeyin ha bir de bu bu sabah CNN'de bir şey vardı, pardon söylememem lazım. Şey, orada mesela şey sayılıyor, son 3 ayda istihdama yönelik, ciddi Türkiye'de sorun, çünkü %12'lerde gençlik daha fazla, istihdama yönelik yapılan çalışmalarda sektörel bazda inşaat öndetiyor. Şimdi inşaat sektörü hiçbir zaman bir defa garantili bir işveren sektör değil. Güvenceli bir sektör değil. Bakın her şey inşaata bağlandığı bir düzende. Aynen. İşte e, inşaatın önüne açacağız dediği, ekonominin inşaat üzerinden dönüştürüldüğü bir düzende. 30 milyonun, 30 milyonun ciddi ciddi 2018'den itibaren başlayarak konut haklarının ihlalleriyle karşı karşıya. Tabii, tabii konut haklarının ihlalleri ve tabii bizim de alanımıza gidip bütün ekolojik dengelerle de tabii. ilgili çok büyük sonuçları, çıkarımları olacak. Cihan Uzun Çarşılı Baysal bu bilgiler için çok çok teşekkür evet, ederiz. Aslında konuşacağımız, soracağımız başka şeyler de vardı ama daha bu konu çok su kaldırır. Dolayısıyla önümüzdeki programlarda yine sizi ağırlamak isteriz. Çok teşekkür Tabii, ediyoruz evet. verdiğiniz bilgiler ben için. Ben teşekkür ederim. İstanbul Kent Savunması'nın broşüründe tekrar buradan ben mahalleden, mahallelerden dinleyen arkadaşlara ilettiğim. Facebook'tan paylaşım da, paylaşım da ulaşabilirler herhalde değil mi? değil Facebook, ee, internet. Şey de var. E, İstanbul Kent Savunması üzerinden, biz pdf üzerinden yayıyoruz isteyenlere. Ayrıca tamam. broşürlerin dağıtımına yarın sabahtan itibaren de Peki. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkür görüşmek ederiz. üzere. Sağ olun. Ekonomi Ekoloji